16. Özellik Uzun meşakkat gecesi ve tehlikesi Müslümanlar Mekke'de çok büyük zorluklar çekmişlerdi. Muhacirlerden ilk nesil bu zorluklarla terbiye olunmuştu. Ensara gelince onlar yeni devletin doğuş dönemini yaşamışlardı. Ve bu yeni doğuş Bedir gününde parlak bir zaferle taclandırılmıştı. Bütün kalpler bu zaferin sevinci ile çırpınmıştı. Hatta Müslümanlardan bir kısmı bugünden sonra kendilerinin hiçbir zaman hezimete uğramayacaklarını zannetmişlerdi. Bu savaşta melekler de bulunmuş ve hissi bir mucize gerçekleşmişti. Çok az ve kısmen silahsız sayılabilecek Müslümanlar silahla donatılmış kafir çoğunluğa karşı galip gelmişlerdi. Bunun için yeni bir savaşın sancakları sallanmaya başlandığında bütün Müslümanlar fert fert ve grup halinde bu savaşa katılmak için yarışıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam, Medine'de kalma isteğini kendilerine belirttiğinde de kendilerine hakim olamamışlar, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde düşmanla karşılaşmak için Medine'den çıkmayı talep etmişlerdi. ''Niçin olmasın? Düşman kafirdi. Onlarsa mümindiler.'' kafirlere karşı müminlere Allahü Teala'nın yardımı devam etmekteydi. El-Makrizi diyor ki, Bedir'i görmeyip şehit olmayı arzulayan ve düşmanla karşılaşmayı seven yeni yetişme gençler, Resulullah Aleyhisselam'a, bizi düşmanlarımızın karşısına çıkart dediler. Hamza, Sa'd İbni Ubade, Numan İbn Malik, Ensardan bir grupla beraber radıyallahu anhum. Ey Allah'ın elçisi! Düşmanlarımızın kendileriyle karşılaşmaktan korktuğumuzu ve bu sebepten dolayı karşılarına çıkmaktan çekindiğimizi zannetmelerinden ve bu durumun onlara cesaret vermesinden çekiniyoruz. Bedir'de 300 kişilik bir kuvvetle olduğun halde Allah düşmanlarına karşı sana zafer ihsan etti. Bugünse sayımız çok daha fazladır. Biz böyle bir günü temenni edip böyle bir güne kavuşmak için Allah'a dua ediyorduk. ''Nitekim Allah onu bizim meydanımıza ulaştırdı.'' dediler. Resulullah aleyhisselam onların bu ısrarlarına karşı koymadı ve silahlarını kuşandılar. Hamza radıyallahu an ''Hak ile sana kitabı nazil edenin adına yemin ederim ki, Medine dışında onları kılıcımdan geçirmedikçe ağzıma yemek koymayacağım.'' dedi. Hz. Hamza cuma günü oruçluydu ve cumartesi günü de oruca devam etmişti. Malik İbni Sinan ve İyas İbni Evs savaşmak için Medine'den çıkmak istedikleri anlamında konuştular. Medine'den çıkmanın haricinde diğer seçenekleri reddettiklerinde, Resulullah Aleyhisselam Cuma namazını kıldırarak kendilerine bir vaazda bulundu. Ciddi ve azimli olup cihad etmeyi emretti ve savaş ettikleri sürece zaferin kendilerinin olacağını haber verdi. Kur'an-ı Kerim bu yüce nefis halini şu şekilde vasıflandırmıştır. Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gözlerinizle bakarak gördünüz. Ali İmran Suresi 143. Ayet Zafere ulaşacaklarına dair duydukları büyük güven, yüksek maneviyatla ilerleyen orduya ilk sürpriz, ordunun üçte birinin çekilerek, Medine'ye geri dönmesiyle oldu. Buna rağmen bu durum Müslümanların gücünü dağıtmadı ve yeni yetişen gençler orduya katılmak için hemen harekete geçtiler. Fakat Resulullah Aleyhisselam onları Medine'ye geri çevirdi. Sonra ilk zafer gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim bunu şu şekilde belirtmiştir. And ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri biçiyordunuz ki Ali İmran 152 Tam 700 savaşçı sayıları 3000'i bulan müşriklere karşı ezici bir zafer kazandılar. Bu zafer hakkında El-Mubar Kefuri şöyle diyor Bu şekilde harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. Küçük İslam ordusu duruma tamamen hakimdi. Böylece müşriklerin büyük kahramanları birer birer çökertildi. Sayıları üç bini bulan müşrikler sanki birkaç yüz değil de binlerce Müslümana karşı savaşıyorlardı. Müslümanlar çok büyük bir cesaret örneği sergilemişlerdi. Kureyş, Müslümanların hücumlarını engellemek için bütün gücünü sarf ettikten sonra bitkin ve aciz düşmüştü. Cesareti kırılmıştı. Hatta içlerinden hiçbiri savvabın ölümüyle yere düşen sancaklarına yanaşmaya ve onu kaldırarak, sancaklarının etrafında savaşın devamını sağlamaya cesaret edemiyordu. Bunun üzerine çekilmeye başladılar. Kurtuluşu kaçmakta buldular. Kendi kendilerine sözünü ettikleri intikam almayı, şeref ve izzetlerini yeniden kazanmayı unuttular. İbn-i şöyle diyor. Sonra Allah Müslümanlara zafer nasip etti ve onlara verdiği sözünde durdu. Müslümanlar, müşrikleri kılıçlarıyla biçip ordugahlarını dağıttılar. Müşrikler kesin bir hezimete uğramışlardı. Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu an babasının şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Allah'ın adına yemin ederim ki beni, kendilerini hiçbir şey engellemeksizin, bacaklarını sıvamış kaçan utbe kızı Hint'le arkadaşlarına bakarken görürdün. İşte böyle bir başarıdan sonra belalar ve imtihanlar başlamıştı. Uhud imtihanı. El-Makrizi bu imtihanı şu sözleriyle vasıflandırıyor. Günün ilk rüzgarı doğudan esen tatlı bir yel şeklindeydi. Sonra batıdan esen bir fırtınaya çevirdi. Müslümanların tam ganimet ve yağmayla meşgul oldukları bir sırada, Uzza ve Hubel için şiarıyla savaş alanına giren düşman süvarileri, kendilerinden gayet emin bir şekilde hareket eden Müslümanları kılıçtan geçirmeye başladılar. Her birinin elinde veya kucağında ganimet aldıkları eşyalar bulunuyordu. Birçok Müslüman ellerinde ganimet malları bulunduğu halde öldürüldü. Müslümanlar, almış oldukları ganimet ve esirleri terk ederek darmadağın oldular. Daha sonra, Halid İbni Velid ve İkrime İbni Ebi Cehil, süvarileri okçuların tarafına çevirdiler. Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh, yanındaki okçularla beraber onları ok yağmuruna tuttu ve neticede şehit düştü. Üzerindekileri çıkarıp, cesedini çok çirkin şekilde parçaladılar. Mızraklar karnına saplanmış, göbeğinden beline ve tenasül uzvuna kadar olan kısmı açılıp, Barsakları ortaya dökülmüştü. Onunla birlikte olanların tümü yaralanmışlardı. Müslüman safları bozulmuştu. İbliz, Cu'al İbni Süraka kılığına bürünerek, Aynayn Dağı'nın kenarından üç kere, ''Muhammed öldürüldü.'' diye bağırdı. Bu, müşriklerin çok işine yaramıştı. Müslümanlar büyük bir kargaşaya düşerek, birbirlerini vurmaya ve öldürmeye başlamışlardı. Hiç kimse acele ve dehşetten ne yaptığının farkında değildi. Huseyd İbni Hudayr iki yerinden yara almıştı. Bu yaralardan birini farkında olmadan Ebu Bürde İbni Neyyar açmıştı. Ebu Zane de farkında olmadan Ebu Bürde'ye iki darbe vurmuştu. Sonra kargaşalıkta Müslümanların kılıçları farkına varmaksızın Yema'nın üzerine döndü. Huzeyfe radıyallahu anh'in, ''Baba, baba'' diye haykırışları arasında yemağın öldürüldü. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu an Müslümanlara ''Allah sizleri bağışlasın, o merhamet edenlerin en merhametlisidir'' diye dua etti. Huzeyfe'nin bu hareketi Resulullah aleyhisselamın katında değerini arttırdı. Resulullah aleyhisselam Huzeyfe'ye babasının diyetinin verilmesini emretti. Yemanoğlu Huzeyfe de radıyallahu an babasının diyetini Müslümanlara sadaka olarak dağıttı. Sonra Habbab İbni Münzir İbni Camuh çıka gelip ey Seleme ailesi diye seslendi. Hep birden ona yönelip emrini amadeyiz ey Allah davetçisi dediler. Aynı gün Cebbar İbn Sahr farkında olmadan onun başını vurmuştu. Aralarında ortak bir kelime, bir sembol belirleyip, ''Dikkat edin, dikkat edin'' diye bağırdılar. Böylece birbirleriyle savaşmaktan kurtuldular. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, elinde sancak olduğu halde öldürüldü. Müslümanlar her tarafa dağıldılar. Şeytan, ''Muhammed öldürüldü'' diye bağırınca dağa tırmandılar. Ebu Süfyan, ''Ey Kureyş halkı, içinizden hanginiz Muhammed'i öldürdü?'' diye sordu. İbn Kume'ye ''Ben öldürdüm'' dedi. Ebu Süfyan, ''Acemlerin kahramanlarına yaptıkları gibi sana bileklikler takacağız'' dedi. Fasık Ebi Amir, Muhammed'in ölüsünü görebilmek için muhareke meydanını dolaşmaya başladı. Ölüleri teker teker kontrol etti ve ''Muhammed'in ölüsünü göremiyoruz.'' i̇bn Kume'ye yalan söyledi, dedi. Sonra Halid i̇bn Velid'i bularak, senin tarafında Muhammed'in ölüsünü gördün mü, diye sordu. Halid, son olarak onu ashabından bir kısmıyla birlikte dağa tırmanırlarken gördüm, dedi. Ebu Süfyan, bu doğru, dedi. Sonra Resulullah Aleyhisselam, dağın tepesinde insanlara göründü. Müşrikler onu görmemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam, Ey fülan ve fülan, ben buradayım, ben Allah'ın elçisiyim demeye başladı. Kimse ona doğru gidemiyordu. Bununla beraber her taraftan üzerine ok yağıyor ve o okların ortasında olmasına rağmen kendisine hiçbir ok isabet etmiyordu. Allahü u Teala onu muhafaza ediyordu. Kureyş'ten dört kişi aralarında sözleşip Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeye and içmişlerdi. Müşrikler aralarında içtikleri bu antla tanınıyorlardı. Bunlar Abdullah İbni Şihab, Utbe İbni Ebi Vakkas, Amr İbni Kumeyre ve Ubey İbni Halef idiler. O gün Utbe Resulullah Aleyhisselam'a dört taş atmış ve azı dişlerini kırmıştı. Resulullah'ın yanağı yarılmış ve miğferinin halkası yanağının içine tümüyle saplanmıştı. Aynı zamanda Dizlerinden de isabet almıştı ve dizleri sıyrılmıştı. Müslümanlardan tam 74 kişi öldürülmüştü. Bunlardan dördü muhacirlerden, diğerleri de ensardandı. Abdullah İbni Ubey ve münafıklar ileri geri söylenmeye başladılar. Müslümanların uğradığı felakete seviniyorlardı ve çok çirkin sözler sarf ediyorlardı. Abdullah İbni Ubey, Yaralanıp ateşle yarasını dağlayan oğlu Abdullah'a, ''Benim görüşüme göre böyle bir durumda onunla birlikte çıkmamalıydın. Muhammed beni dinlemeyip çocukların sözlerine uydu. Allah'ın adına yemin ederim ki böyle bir durumun olacağını görür gibiydim.'' dedi. Oğlu sadece, ''Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara yaptığı şey hayırlıdır.'' demekle yetindi. Yahudiler çok kötü bir söz ortaya atmışlardı. Muhammed, saltanat isteyen bir kişiden başka bir şey değildir. Hiçbir peygamberin başına böyle bir durum gelmemiştir. Vücuduna ve ashabına bir şey isabet etmemiştir diyorlardı. Münafıklar Resulullah Aleyhisselam'ı ve ashabını terk etmeye başlamışlardı ve herkese ondan ayrılmayı emrediyorlardı. Sizden öldürülmüş olanlar bizimle beraber olsalardı öldürülmezlerdi diyorlardı. Ömer İbni Hattab radıyallahu an birkaç yerde söylenen bu sözleri duydu ve Resulullah aleyhisselamın yanına giderek bu tür dedikodu yapanları ister Yahudi ister münafık olsun öldürmek için izin istedi. Resulullah aleyhisselam ona Ey Ömer şüphesiz Allah dinini ortaya çıkaracak ve peygamberini izzetlendirecektir. Yahudiler zimmi hükmündedirler. Onun için onları öldürmem dedi. Hazreti Ömer peki ya münafıklar diye sordu. Resulullah Aleyhisselam Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahit olduklarını belirtmiyorlar mı dedi. Hazreti Ömer evet belirtiyorlar. Ey Allah'ın elçisi, onların hesaplarını dürmemizin zamanı geldi. Bu felaketle Allah onların gütmüş olduğu kinlerini ortaya çıkardı, diye cevap verdi. Resulullah Aleyhisselam, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Muhammed, Allah'ın elçisidir diyeni öldürmekten yolundum. Ey Hattab'ın oğlu, biz rüknü teslim alana kadar ''Bir daha Kureyş bizden bu şekilde nasiplerini alamayacaklardır.'' dedi. Gördüğünüz gibi bu savaş, zafer yolunda büyük bir dönemeşti. Müslümanlar şimdiye kadar böyle bir felaketle kesinlikle karşılaşmamışlardı. Kur'an-ı Kerim, Uhud'da nazil olan ayetleriyle insanların yetersiz kalan açıklamalarından çok daha mükemmel bir şekilde Müslümanların karşı karşıya kaldıkları nefsi durumları ve savaş içerisinde gelişen olayları açıklamıştır. Konu, genel olarak Müslümanların başına gelen durumu ve gevşekliği, sonra da Müslümanlara karşı münafıkların özel durumlarını ve Müslümanların durumlarını ele almıştır. Gevşemeyin, üzülmeyin, İnanmışsanız mutlaka en üstünsünüzdür. Eğer siz bir yara aldıysanız, şüphesiz o toplulukta benzeri bir yara almıştır. Allah'ın, İnananları belirtmesi ve içinizden şahitler edinmesi, Allah'ın insanları arıtması ve inkar edenleri yok etmesi için insanlar arasında bu günleri bazen lehe, bazen aleyhe döndürür dururuz. Allah zulmedenleri sevmez. Yoksa içinizden Allah cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? And olsun ki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 Ali İmran Suresi 139-144 Resulullah Aleyhisselam'ın öldürülmesi haberi genel olarak bütün safların sarsılmasına sebep olmuştu. Bu haberin tesiriyle ortaya çıkan genel durum geriye dönüş ve kaçıştı. Bu duruma düşmeyip kurtulanlar çok azdılar. Onlar da Resulullah Aleyhisselam'la beraber çarpışan Rabbani'lerdi. Peygamberin safındaki durumu belirten konunun bu şiddette oluşu, felaketin ne kadar büyük ve derin olduğuna işarettir. Biz çoğu zaman kendimizin de fikir sahibi olduğumuz bahanesiyle lider pozisyonunu küçümsemekte ve bu konuda çok ileri gitmekteyiz. Sanki cemaatin lideri normal bir askerden farksızmış gibi davranmaktayız. Lideri sevmeyi ve onun yolunda feda olmayı ve ona bağlı olmayı putperestlik gibi görmekte ve ''Fikir ortadan kalktığında put ortaya çıkar'' sözünü tekrarlayıp durmaktayız. Söz konusu olan durumda sadece beşeri bir liderin değil, alemlerin Rabbinin elçisinin önünde bulunmaktayız. Her halükarda böyle bir düşünce, liderin önemini yok edecek dereceye ulaşmamalıdır. Diğer bir taraftan, bütün kalplerin kendisine bağlı olduğu bir liderin safları pekiştirmede, ve kardeşlik müessesesini kurmada ne kadar önemli rol oynayacağı unutulmamalıdır. Halid İbni Velid radıyallahu anh'in katıldığı savaşlarda, savaşmaya ilk önce kendisinin girerek safları tümüyle fedakarlığa nasıl ittiğini çok kereler görmüşüzdür. Kur'an-ı Kerim, ilk Müslüman nesil olan ashabın, Resulullah Aleyhisselam'ın öldürülmesi haberiyle sarsıldıklarını belirtmektedir. Bu tavırlarından dolayı onları mazur görmese bile aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'la birlikte savaşıp onun yanında bulunanları tatlı bir övgüyle övmektedir. Nice peygamberlerin yanında Rabbânilerden, Rabbe kul olmuşlardan pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah sabredenleri sever. Ali İmran Suresi 146. ayet. Bizim Müslüman cemaati eğitirken şu iki durumu çok iyi dengelemeye ihtiyacımız vardır. Birinci durum Askerleri kuvvetli bir bağla komutanlarına bağlamak. Ölüm ve hayat bağıyla. Onun arkasında şehadete koşacak, onun emirlerine hemen uyacak ve onun devamlı yanında olabilecek derecede. İkinci durum. Kalplerde akidenin derinlik ve sevgisi, komutanın sevgisinden daha büyük ve derin olmalıdır. Komutan şehit düştüğünde, onun uğruna şehit düştüğü dava için şehit olmak ve onun yolunda yürümek gerekir. Komutan sarsılıp yanılgıya düştüğünde, inanç ondan büyük olmalıdır. Komutanı sevmek ve, O'nun uğrunda feda olmak sadece O'nun Allah yolunda doğru istikamette yürüyüşü temsil etmesinden dolayıdır. Aynı zamanda gençlerin kendileri için yüce bir örnek olarak kabul ettikleri liderlerini kaybettiklerinde bunun etkisiyle yaptıkları hareketleri de bir ölçüde özür olarak kabul ediyoruz. Müslüman cemaatin bu örnekleri değerlendirip uygulamaya ne kadar da ihtiyaçları var. Andolsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri biçiyordunuz ki içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdığınız verilen buyruk hakkında çekiştiğiniz ve yıldığınız zaman sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı. And olsun ki O sizi bağışladı. Allah'ın İnananlara nimeti boldur. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken, Kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye, Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah istediklerinizden haberdardır. Kederden sonra bir takımınızı, Kendinden geçirecek şekilde, Size huzur ve emniyet indirdi. Oysa bir takımınızda,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 Size Allah'tan onların topladıklarından daha hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Ey Muhammed, sen onlara karşı Allah'ın rahmetinden dolayı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onlara mağfiret dile. İş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi Allah'a güven. Doğrusu Allah güvenenleri sever. Ali i İmran Suresi 152-159 Makrizi bu durumu şu şekilde anlatıyor. Fakat Müslümanlar okçulardan dolayı baskına uğramışlardı. Müşrikler hezimete uğrayıp kaçmaya başladıklarında Müslümanlar onları takip edip İstedikleri gibi onları öldürmüşler ve ordugahlarını yağmalamaya başlamışlardı. Okçulardan bazıları diğerlerine ''Hiçbir şey yapmaksızın niçin burada duruyorsunuz? Allah düşmanları hezimete uğrattı. İşte kardeşleriniz onların ordugahlarını yağmalıyorlar. Müşriklerin ordugahına girip kardeşlerinizle beraber ganimet toplayın.'' dediler. İçlerinden bazıları da ''Resulullah Aleyhisselam'ın size arkamızı koruyun, yerinizi terk etmeyin, öldürüldüğümüzü görseniz bile bize yardımcı olmayın ve ganimet aldığımızı görseniz bile katılmayın, arka tarafımızı koruyun dediğini bilmiyor musunuz?'' dediler. Diğerleri ise ''Resulullah Aleyhisselam böyle bir şey demedi'' diyerek ganimet almak için yerlerini terk edip müşriklerin ordugahına girdiler emirleri Abdullah İbni Cübeyr'le birlikte sadece on kişiden başka kimse kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim'in, ''İçinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra kaldırdığınız, verilen buyruk hakkında çekiştiğiniz ve yıldığınız zaman sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı'' kavliyle belirlediği, çarpıcı bir örnek yaşanmıştı. Yeni bir olay meydana gelmiş ve savaşın içerisinde kuvvet dengesi tersine dönmüştü. Bu yeni olay baş kaldırmak, verilen buyruk hakkında çekişmek ve dünyaya meyletmektir. etmektir. Buradaki malûbiyet ve başarısızlık dünyanın zinetleri ve çekiciliği karşısında zafa düşüp yılmaktır. Okçular arasında dağda bulundukları yerde kalmayı doğru görenlerle ganimete yetişmek isteyenler arasında görüş ayrılığı olmuştu. Şehit Seyyid Kutup bu ayetle ilgili yorumunda şöyle diyor. Bu ayet okçuların durumunu belirtmektedir. Okçulardan bir grup ganimetlerin çekiciliği karşısında zayıf düşmüşlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın emrine mutlak itaat edilmesi gerektiğini savunanlarla bu grup arasında bir çekişme başladı. Neticede durum hoşlarına giden zafer belirtilerini gözleriyle gören grubun isyanıyla sonuçlandı. Okçular iki gruba bölünmüşlerdi. Bunlardan bir grup dünya ganimetini, diğer grupsa ahiret sevabını istiyorlardı. Kalpler dağılmıştı. Artık ne saf ne de hedef birliği kalmamıştı. Tamah ve arzular akide savaşı için gerekli olan ihlas ve soyutlanmanın parlattığını matlaştırmıştı. Akide savaşı diğer savaşların hiçbirine benzemez. Çünkü bu savaş hem meydanda hem de vicdanda vuku bulan bir savaştır. Vicdan savaşında zafere ulaşmadan, meydan savaşında zafere ulaşmak mümkün değildir. Çünkü bu Allah için yapılan bir savaştır. Ve böyle bir savaşta Allah, sadece nefislerini Allah için arıtanlara zafer nasip eder. Madem ki Allah'ın sancağını kaldırıp, ona bağlı olduklarını ilan ediyorlar, Allah onları deneyip temizlemeden ve kaldırdıkları sancağa halisane bağlı kalmadan kendilerine zafer nasip etmez. Ta ki sancağa olan bu bağlılığın içine bir hile ve şüphe katılmasın. Bazı savaşlarda batıl sancağını kaldıran batıl yanlıları, Allah'ın bildiği bir hikmete binaen açıkça zafere ulaşmaktadırlar. Fakat, Akide sancağını kaldıranlar, samimi bir ihlasla o sancağa bağlı olmadıkça, Allah onları imtihana tabi tutup, temizleyip arıtmadan kesinlikle kendilerine zafer nasip etmez. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in, Müslümanların savaştaki tavırlarına işaret etmek suretiyle, Müslüman cemaate açıkça belirtmek istediği bir kavramdır. Bu Allahü u Teala'nın, takınmış oldukları çelişkili tavırlarının, İçinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan, neticesinde derin bir yara alıp çok acı bir hezimete uğrayan Müslüman cemaate öğretmek istediği şeydir. Kur'an-ı Kerim kalplerin gizlediklerine ışık tutmaktadır. Müslümanların kendilerinin bile kalplerinde var olduğundan haberleri olmadığı gizliliklere. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'ten yapılan rivayete göre o, Uhud günü hakkımızda, içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan ayeti nazil olana kadar Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı içinde dünyayı isteyen hiçbir kimse olduğunu görmüyordum.'' demiştir. Bu ayeti kerimeyle kalpleri içinde yatan bütün güzelliklerle beraber önlerine konulmuştur. İleride gereken önlemleri almaları için hezimetin nereden geldiği kendilerine öğretilmiştir. Aynı zamanda maruz kaldıkları bütün bu acıların sebepleri, sonra sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı ayetiyle açıkça belirlenen, bu olayların arkasında yatan Allah'ın hikmet ve tedbirinin bir ucu kendilerine gösterilmiştir. Beşerin bütün fiillerinin arkasında Allah'ın takdiri vardır. Müslümanlar zaafa düşüp, çekişip baş kaldırdıklarında Allah onların kuvvetlerini, heybetlerini ve müşriklere karşı olan dikkatlerini bertaraf etmiştir. Okçuları dağdaki mevzilerinden, savaşçıları da meydandan bertaraf etmiştir. Neticede baskına uğradıklarında kaçmaya başlamışlardır. Bütün bunlar yaptıkları işlere binaen meydana gelmiştir. Fakat olanların hepsi onları şiddet, korku, hezimet Ölüm ve yara ile imtihan edip, bu imtihan sonucu kalplerde gizlenenlerin ortaya çıkması, nefislerin arınması ve safların düzelmesi için Allah tarafından düzenlenmiştir. Müslim Allahü Teala'nın, içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan, sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdığınız, verilen buyruk hakkında çekiştiğiniz ve başarısızlığa uğradığınız zaman sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı mealindeki ayeti üzerinde ikinci bir kez duruyor. Başarısızlığa uğrayanlar, çekişenler ve dünyayı sevenler kimlerdi? Görünüşe göre bu söz sayıları İslam ordusunun sadece onda birini oluşturan yetmiş okçuya yönelikti. Çekişme bunların arasından Resulullah Aleyhisselam'ın emrini uygulayıp ahireti isteyenlerle nefisleri kendilerini dünyadaki ganimete çekenler arasında olmuştu. Sayıları ordunun onda birinden daha az olan, çünkü dağda ordunun yaklaşık olarak onda biri kalmıştı, bir grubun düştüğü hata yüzünden bütün İslam ordusuna ceza inip, Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ın komutanlığını yapmış olduğu bir ordudan, Allah'ın emriyle zaferin çekilip alınması mı gerekiyordu? Buradaki ölçü ne olabilir? Şüphesiz Allah-u Teala kalplerde olanı en iyi bilendir. Allah, okçulardan başka dünyayı isteyenlerin kimler olduklarını çok iyi biliyordu. Söz konusu durum sadece okçuları kapsamıyordu. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü zorluk karşısında orduyu terk edip gittikleri için Kur'an-ı Kerim'in hücum etmiş olduğu münafıklar okçulardan değillerdi münafıkların dünyayı istediklerinden ve dünyayı sevdiklerinden de hiçbir şüphemiz yoktur. Fakat aynı zamanda diyoruz ki, Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunda, okçulardan ve münafıklardan başka da dünyayı sevip ona dayananlar vardı. Allahu Teala'nın iradesine binaen, bu gibi kişilerden dolayı bütün ordu cezalandırılmıştı. Ordunun onda birinden sadır olan açık ve belirgin bir isyanın sonucunun, bütün orduya ve hatta yüzü yarılıp azı dişleri kırılan, dudakları kanayan ordunun komutanı Muhammed Aleyhisselam'a yansıdığında da şüphe yoktur. Şimdi bu iki meselenin karşılaştırmasını yapalım. Münafıklar daha işin başlarında ordunun üçte birini çekmişlerdi. Bu büyük sayının çekilmesine rağmen müminler zaferden mahrum edilmemişlerdi veya ordunun üçte biri münafıklardan olduğu için cezayı hak etmemişlerdi. Kur'an-ı Kerim, münafıklar hakkındaki şu sözleriyle geri çekilen üçte birin haricinde de orduda münafıklar olduğuna işaret ediyor. Bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi. Haksız yere Allah hakkında, cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar. Bu işte bizim bir fikrimiz var mı? diyorlardı. Ve ey inananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında, onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Şüphesiz münafıklar, inkarcı Yahudilerin kardeşleridirler ve bu münafıklardan Uhud Savaşı'nda ölenler ve öldürülenler olmuştur. Hem ordudan ayrılan hem de orduda kalan münafıklar bulunmasına ve münafıkların sayısının bu kadar çok olmasına rağmen, Müminler zaferden mahrum edilmemişlerdi. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Ant olsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri biçiyordunuz. Ordunun üçte birinin çekilmesi ve geri kalan münafıkların da ortaya çıkmasına rağmen Allah'ın vaat ettiği zafere hak kazanmışlardı. Cezaya uğramaları Allah'ın vaat ettiği zaferi görüp Açıkça Resulullah'ın emrine baş kaldıran Ve ordunun onda birini teşkil eden Savaşçılardan dolayıydı Evet Ceza bu onda birle Onlarla beraber dünyayı sevip Onu isteyenlerden dolayıydı Sonra sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı Bu imtihan ve bu zorluk Allah katından bir af mahiyetindeydi Andolsun ki O sizi affetti Allah'ın İnananlara nimeti boldur. Mümin saflardaki masiyet ve bozukluk, safların içerisine gizlice karışmış olan münafıkların masiyetinden çok daha vahimdir. Müminler, Allah katında haberleri olmadan aralarına katılan münafıkların varlıklarından dolayı cezalandırılmayacak kadar yücedirler. Cezayı sadece kendileri veya içlerinden bazıları yöneticilerinin ve Resulullah Aleyhisselam'ın emrine karşı geldikleri zaman hak ederler, ve bu yüzden de bütün ordu cezalandırılır. İslami hareketin, hezimetin nereden geldiğini bilmesi ve devamlı göz önünde bulundurması için bu şiddetli ders yeterlidir. Hezimet, İslami hareketin gücünün haricinde olan münafıkların saflar arasına sızmasından dolayı gelmez. Allah-u Teala, onların bela ve tuzaklarını bertaraf eder. Hezimet, İslam saflarının eğitimindeki zaaf yüzünden sayıları ordunun çok az bir bölümünü oluştursa bile, Müslüman askerlerin istenilen seviyenin daha altında olmasından dolayı gelir. İslami hareketin, tağutlarla yapmış olduğu bazı savaşlarda yüz yüze geldiği durumlar bize pek uzak değildir. Müslüman askerlerden birinin muhalefet ederek kendisiyle birlikte olan grubu da yanına alıp yöneticilerine karşı çıkması, ve yöneticilerin adıyla içeriye direktifler göndermesi, Hamada, çağın en büyük felaketinin meydana gelmesine ve şehrin tamamının içindekilerle birlikte yok olmasına sebep olmuştur. Yol yordam bilmeyen ve hiçbir şeyden haberi olmayan binlerce kadın, erkek, çoluk çocuk ve savaşçının kurban gittiği bu felaket çok korkunçtur. Şüphesiz bu felaketin söz konusu grubun muhalefetinden başka sebepleri de vardır. Fakat doğrudan doğruya felaketin meydana gelmesini sağlayan sebep takınılan bu tavırdır. Uhud felaketinin ilk sebebinin okçuların takındığı tavır olduğu gibi. Müslümanların kendilerinden dolayı imtihana tabi tutuldukları başarısızlık, çekişme ve dünya sevgisi gibi şeylerin sadece bu muhaliflere has olmadığını söyleyebiliriz. Aslında bu, yöneticiler ve yönetilenlerle birlikte bütün safları kapsayan genel bir durumdur. Bu safların içinde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler vardır. Netice olarak Allahü Teala'nın takdiriyle müminlere imtihan olması, Allah'ın müminleri kusurlarından dolayı affetmesi, kafirlerin uğradığı bozguna onların da uğramaması, Allah'ın onlara olan fazlını indirmesi ve onlardan şehitler edilmesi için İnkarcılara karşı müminler hezimete uğramışlardır. Şüphesiz Allah zalimleri sevmez. Uhud'da allah Teala İslam saflarına bu hükmü vermekle beraber müminlerden iki grup arasındaki farkı da açıklamıştır. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve güven indirdi. Ahireti isteyenler sabrederek cihad ediyorlardı. Allah-u Teala'nın kitabında ve Resulü'nün hayatında olmasa, akılların inanmayacağı bir derecede onların kalplerine huzur ve güven indirdi. Bu güven, savaşın ortasında, müminleri kendinden geçirecek derecedeydi. Kılıçlar yıldırım gibi her taraftan iniyor, oklar yağmur gibi dökülüyor, müşrik süvarileri saflara hücum ediyordu. Müminlerin kalpleri ise dağlardan daha sabitti. Ebu Talha'nın dediği gibi, Uhud günü başımı kaldırıp etrafa bakınmaya başladım. Müminlerin hepsi tatlı bir uykuyla kendilerinden geçmiş, örtülerinin altında eğiliyorlardı. Ve yine kendisinden başka bir rivayette, Uhud günü bulunduğumuz yerde hepimizi tatlı bir uyku sarmıştı. Kılıcım elimden düşüyor, onu yerden kaldırıyordum. Sonra tekrar düşüyor ve tekrar kaldırıyordum. Diğer grubu ise zaaf ve yılgınlıkları,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 Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında, o gün düşmana arkasını dönen kimse, Allah katında gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür. Enfal Suresi 16. Ayet Mealindeki ayetlerin üzerinden daha henüz iki hatta bir yıl bile geçmeden arkalarını dönüp kaçmışlardır. Resulullah Aleyhisselam savaşın ortasındaydı. Medine'de katılacakları bir Müslüman topluluk da yoktu. Buna rağmen kafirlerin yaptığı baskında karşı karşıya kaldıkları kötü durumdan ötürü Allah onları affetmiştir. Felaketin büyüklüğü, peygamberin ordusunda yüksek iman örnekleri sergileyen şu grupların netice olarak ulaştıkları durumda daha belirgin bir hal almaktadır. 1. Rabbâniler, Rab'lerine gerçek manada kulluk edenler. Nice peygamberlerin yanında Rab'be kul olmuş pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah sabredenleri sever. Dedikleri ancak şuydu, Rabbimiz günahlarımızı, işimizdeki tutumsuzluğumuzu bize bağışla, sebatımızı arttır, İnkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi 146-147 2. Kendilerine huzur ve emniyet veren bir uyku inenler. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Ali İmran Suresi 154. Ayet 3. Zorluk karşısında sebat edenler.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 Yaralarına ve acılarına rağmen Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar. Kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşan müminlere gelince, onlardan işlerini iyi yapanların ve Allah'a karşı gelmekten sakınanların büyük ecri vardır. Ali İmran Suresi 172. Ayet Daha önce sözünü ettiğimiz diğer zayıf örnekleri de, bu felaket çok derinden sarsmıştı. Genelde bu felaket safların hepsini ayrı şekillerde etkilemişti. Bu felaketi meydana getirenlerin oluşturmuş olduğu Arap kamuoyuna gelince şöyleydi. Kureyş, Muhammed'den intikamını almış ve en seçkin sahabelerini öldürmüştür deniliyordu. Böyle özel bir ortamda Hz. Hamza radiyallahu anh'in öldürülmesinin etkisi hiç de az değildi. Hint binti Utbe, Arap toplantılarında susmak bilmiyor ve bu savaşta babasının, amcasının, kardeşinin ve çocuğunun intikamını aldığını anlatıyordu. Uhud savaşından sonra Müslümanlarla müşrikler arasında şiirle yapılan bir propaganda savaşı başlamış ve bu propaganda Arap topraklarının her tarafında yapılan toplantılarda ele alınır olmuştu. Ebu Cehil'in Bedir'de hayalini ettiği şey gerçekleştirilmiş, Muhammed hezimete uğratılarak Bedir'in intikamı alınmıştı. Bunun üzerine tam on gün çalgılar çalınmış, içkiler içilmiş, develer kesilmiş ve bütün Araplar Muhammed'in akıbetini duyup ondan korkmaz olmuşlardı. Terazinin Kureyş tarafı daha ağır basmış ve Araplar Medine'yi istila etmeyi düşünmeye başlamışlardı. El Mübar Kefuri bu merhale hakkında şöyle diyor: Uhud'da uğranılan felaketlerin Müslümanların şöhretine çok kötü etkisi olmuştu. Kuvvetleri gitmiş ve kalplerinden heybetleri silinmişti. Müminlerin dış ve içteki sorunları daha da artmıştı. Tehlikeler her yönden Medine'yi çepe çevre sarmıştı. Yahudiler, münafıklar ve Bedeviler, müminlere karşı düşmanlıklarını apaçık ortaya koymuşlardı. Hepsi de Müslümanlardan intikam almayı düşünüyorlar, hatta onları kökünden silip atmayı umuyorlardı. Müslümanların Uhud Savaşı ile giden kuvvetleri, kendilerini belirli bir süre tehlikeye daha yakın hale getirmişti. Fakat Muhammed Aleyhisselam'ın bütün karşı akımları saf dışı eden hikmetli davranışları, Müslümanların kaybetmiş oldukları heybetini geri getirmiş ve onlara yeniden şan ve şeref kazandırmıştı. Bu konuda yapmış olduğu ilk şey Hamra'ul Esed denilen yere kadar yaptığı takip ve kovalama hareketiydi. Bu hareketle ordusunun şöhretini büyük ölçüde korumuş, Yahudiler ve münafıkları dehşete düşürecek derecede heybetlerini ve mevkilerini kazandırmıştır. Sonra bazı manevralar yapmak suretiyle Müslümanlara eski heybetlerini fazlasıyla kazandırmıştır. Gelecek bölümlerde bu örneklerin kısmen de olsa açıklamaları bulunmaktadır. Ebu Seleme komutasında gönderilen akıncı birliği seriye Uhud felaketinden sonra Müslümanlara karşı ilk baş kaldıranlar Esed ibni Hüzeyme oğullarıydı. Medine istihbaratının naklettiği bilgilere göre Huveylid oğlu Talha ve Seleme kendilerine itaat eden milletleriyle beraber harekete geçip Esed İbni Hüzeyme oğullarını Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşa davet etmişlerdi. Bu haberi alan Resulullah Aleyhisselam derhal muhacirler ve ensardan oluşan 150 savaşçıdan müteşekkil bir akıncı birliğini Esed İbni Hüzeyme oğullarının üstüne gönderdi. Bu birliğin başına Ebu Seleme'yi komutan tayin edip sancağı kendisine bağladı. Ebu Seleme, Esed İbni Hüzeyme oğullarını saldırılarına başlamadan önce kendi yurtlarında baskına uğrattı. Savaş yapmaksızın dağıldılar. Müslümanlar sayıları epeyce olan deve ve koyun sürülerini ganimet alarak sağ salim Medine'ye döndüler. Hiçbir mukavemetle karşılaşmamışlardı. Bu birliğin gönderilmesi... Hicretin dördüncü yılında Muharrem ayının hilalinin görüldüğü güne rastlamaktadır. Yani vakıa ile Uhud savaşı arasında sadece iki buçuk ay vardır. Abdullah İbni Enis komutasında gönderilen Akıncı Birliği Yine Hicretin dördüncü yılı Muharrem ayının Perşembe gününde Medine istihbaratı Halid İbni Süfyan Hezeli'nin Müslümanlara karşı savaşmak için ordu topladığı haberini getirdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam bu hareketi bastırmak için Abdullah İbni Enis komutasında bir akıncı birliği gönderdi. Reci vakası Aynı yılın Safer ayında yani hicretin dördüncü yılında Adal ve Karre kabilelerinden bir heyet Resulullah Aleyhisselama gelerek kendilerinin Müslüman olmak istediklerini kabilelerine din ve Kur'an okumayı öğretmek için bazı muallimler gönderilmesini rica ettiler. Resulullah Aleyhisselam onlarla birlikte altı muallim gönderdi. İbn-i İshak'ın kavline göre Buhari'nin rivayetinde on muallim olarak belirtilmiştir. Muallimler bu heyetle birlikte yola koyuldular. Reci denilen yere geldiklerinde ki Reci Hicaz tarafında Rabi ile Ciddi arasında Hüzeyl kabilesi yurdunda bir suyun adıdır. Bu kabile halkı Müslüman muallimlere kalleşlik edip onları öldürmek için Huzeyil kabilesinden Lehyan oğulları denilen bir grubu yardıma çağırdı. Yapılan kalleşliği anlayan Müslümanlar taşlık ve yüksek bir araziye sığındılar. Müşrikler yüz okçuyla birlikte izlerini takip ederek onları bu arazide kuşattılar ve onlara eğer yanımıza inip teslim olursanız. Hiçbirinizi öldürmeyeceğimize söz verip and içiyoruz dediler. Asım İbni Sabit radıyallahu an teslim olmayı reddederek diğer arkadaşlarıyla beraber onlara karşı savaştı. Müslümanlardan 7 kişi okçular tarafından şehit edildi. Geriye Hubeyb İbnu Adi radıyallahu an, Zeyd İbni Desine radıyallahu an ve üçüncü bir şahıs daha kaldı. Müşrikler ikinci bir kez teslim olmalarını isteyip, kendilerine bir şey yapmayacaklarına dair söz verdiler. Fakat sözlerinde durmayıp onları yayların kirişleriyle bağladılar. Üçüncü sahabi, ''Bize kalleşlik yaptınız.'' diyerek, kendileriyle beraber gitmemekte direndi. Sürüklemek suretiyle işkenceye tabi tutup, eğer kendileriyle giderse tedavi edileceğini söylediler. Kabul etmeyince, onu da öldürdüler. Hubeyb Zeyd'i de Mekke'ye götürüp sattılar. Bu sahabiler Mekke'de çarmıha gerilerek şehit edilmişlerdir. Bir Rimaune vakası. Reci felaketinin olduğu aynı ayda Bir Rimaune vakası diye bilinen birincisinden daha şiddetli ve korkunç bir felaket daha olmuştur. Bu vakanın özeti şöyledir. Mülayibül Esinne lakabıyla meşhur Ebu Bera Amir İbni Malik, Medine'ye gelip Resulullah Aleyhisselam'la görüşmüştü. Dipnot Mülayibül Esinne kelimesinin tam tercemesi şudur. Esinne kelimesi, Sinan kelimesinin çoğuludur ve mızrağın demir ucu anlamına gelir. Bu lakabı da mızrak oyuncusu şeklinde tercüme edebiliriz. Bu görüşme esnasında Resulullah Aleyhisselam kendisini İslam'a davet etti. Amir açıktan açığa İslam'ı kabul etmemiş fakat az da olsa meyletmekten geri kalmamıştı. Bu görüşmenin neticesinde Amir'in Resulullah Aleyhisselam'a "Ey Allah'ın elçisi, Necid ahalisinin yanına ashabını gönderip onları dine davet edersen umarım ki sana tabi olurlar." demesi üzerine Resulullah Aleyhisselam cevaben ''Necid ahalisinin ashabıma kötülük etmelerinden korkarım'' demiş. Ebu Bera da ''Kimleri gönderirsen ben onları ahit ve zimmetime alırım'' diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam İbni İshak'ın kabrine göre 40, Buhari'ye göre 70 kişiyi onunla beraber göndererek başlarına Münzir İbni Amr'ı tayin etti bu yetmiş kişi en seçkin Müslümanlardan ve kurralardan oluşmaktaydı. Gündüzleri odun toplayıp bunları satarak Suffe ehline yiyecek satın alıyorlar, geceleri de Kur'an okuyup gece namazlarını kılıyorlardı. Bu heyet yola koyuldu ve nihayet Bir-i Ma'une'ye yani Ma'une kuyusuna vardılar. Ma'une kuyusuna varınca Ümmü Süleym'in kardeşi Haram İbn Milhan'ı peygamber efendimizin mektubuyla Allah düşmanı Amir İbni Tufeyle gönderdiler. Çünkü o günlerde Amir oğullarının reisi Ebu Bera vefat etmişti. Bu cihetle İbni Milhan, Resulullah Aleyhisselam'ın mektubunu Ebu Bera'nın kardeşinin oğlu olan Amir İbni Tufeyle verdi. Amir mektuba bile bakmadan adamlarından birine işaret ederek İbni Milhan'ın arkasından mızraklattı. Mızrak sırtından girip göğsünden çıkmıştı. Bu ölüm darbesi üzerine İbn Milhan, göğsünden fışkıran kanlara ellerini bulayıp yüzüne ve başına sürerek Allah büyüktür. Kabe'nin Rabbin'e yemin ederim ki ben kazandım diye haykırdı. Sonra bu Allah düşmanı Müslümanların hepsini mızraklamak için kendi kavmi olan Amir oğullarını yardıma çağırdı. Onlar da. Biz Ebu Beran'ın Müslümanlara olan ahdini bozmayız diyerek kendisine katılmadılar. Bunun üzerine İbni Tufeyl, Süleymoğullarına mensup Usayye, Reil, Zekvan ve Lihyan aşiretlerini yardıma çağırdı. Bunlar icabet ederek Resulullah Aleyhisselam'ın ashabını kuşattılar. Ashab-ı kiram savaşmaktan başka çare kalmadığını görünce kılıçlarına sarılıp, Hepsi de şehit düşünceye kadar çarpıştılar. İçlerinden sadece Kab İbni Zeyd ölü zannedilerek bırakılmıştı. Daha sonra cesetlerin arasından kalkarak kurtulmuş, Hendek Savaşı'na kadar yaşamış ve Hendek'te şehit düşmüştür. Sonra Amr İbni Umeyye Damri, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek kendisine Müslümanların en faziletlilerinden 70 kişinin öldürüldüğü bu korkunç felaketi bildirmişti. Bu büyük felaket Uhud felaketini hatırlatmıştır. Ancak Uhud şehitleri meydan savaşında gitmişler, bunlarsa alçakça bir kalleşliğin kurbanı olmuşlardı. Resulullah Aleyhisselam birbirinden ancak birkaç gün sonra vuku bulan Reci felaketiyle bu felakete çok şiddetli bir şekilde üzülmüş ve bu üzüntüsünden dolayı ashabını kalleşçe katleden bu kabilelere beddua etmiştir. Dipnot El Reci ve birim Maune şehitlerinin haberinin Rasulullah'a aynı gecede söylendiğini zikretmiştir. Nadir oğullarının kalleşliği. Dipnot: Nadir oğulları gazvesi Hicretin dördüncü yılında rabi evvel ayında vuku bulmuştur. Yahudilerin İslam'a ve Müslümanlara karşı ne kadar kin beslediklerini daha önce de belirtmiştik fakat Uhud vakasından sonra daha da cesaretlenip açıkça düşmanlık ve kalleşliklerini ortaya koymaya başladılar. Münafıklar ve Mekke ahalisinden oluşan müşriklerle gizlice temasa geçerek Müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam Yahudilerin bütün bu faaliyetlerine karşı sabretti, fakat Yahudiler, Reci ve Bir-i vakalarından sonra daha da cesaretlenip, Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeyi hedefleyen bir entrika düzenlediler. Bu entrikaya gelince Resulullah Aleyhisselam ashabından bir grupla beraber Amr İbni Umeyye Ed-Damri'nin öldürmüş olduğu iki kilabinin diyetine yardımcı olmaları için Yahudilerle konuşmaya gitmişti. Yahudilerle yapılan sözleşmenin bentlerine göre Yahudilerin bu yardımı yapması gerekiyordu. Yahudiler: Pekala ey Ebal Kasım, yardımcı oluruz. ''Senin işini görene kadar şurada oturup bekle.'' dediler. Resulullah Aleyhisselam, Yahudilerin vaatlerini yerine getirmelerini beklemek için bir evin duvarının dibine oturdu. Resulullah Aleyhisselam'ın beraberinde bulunan Ebu Bekir, Ömer, Ali ve bir grup sahabi de onunla birlikte oturdular. Yahudiler yalnız kalınca şeytan kendilerine yazılmış olan belayı onlara güzel gösterdi ve Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için bir plan kurdular. İçimizden kim bu kayayı alarak yukarı tırmanır ve onu Muhammed'in kafasına atarak başını ezer diye sordular. İçlerinden en kötüsü olan Amr İbni Cihaj, ben yaparım diye cevap verdi. Selam İbni Mişken, sakın böyle bir şey yapmayın. Yemin ederim ki Allah sizin niyetinizi ona bildirir. Bu yaptığınız bizimle onlar arasındaki ahdi bozmak demektir, dedi. Fakat onlar bu sözlere kulak asmayıp, planlarını uygulamaya kesin kez karar verdiler. Necid Gazvesi Dipnot Necid Gazvesi rabi Sani veya Cemaziyel Evvel aylarına rastlamaktaydı. Resulullah Aleyhisselam söz konusu olan gaddarları, Uhud Harbi'nden sonra Müslümanlara eziyet eden bedevileri terbiye etmeye başlamadan önce Medine istihbaratı, Gatafan kabilesinden Salebe ve Muharib oğullarından oluşan bedevi Arapların ordu topladıkları haberini Resulullah Aleyhisselam'a bildirdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir orduyla birlikte çıkarak Necid çöllerine geçti ve Müslümanlara bir daha kötülük etmemelerini sağlamak için bedevilerin kalplerine korku saldı. Yağmacılık ve çapulculukla ün salmış olan bu bedevi Araplar Müslümanların gelişini duyar duymaz korkularından dağların tepelerine çekildiler. Müslümanlar bu yağmacı kabileleri bu şekilde korkuttuktan sonra güven içinde Medine'ye geri döndüler. İkinci Bedir Gazvesi Hicretin 4. yılı Şaban ayında Resulullah Aleyhisselam müşriklerle karşılaşmak üzere 1500 kişilik bir orduyla harekete geçti da süvari olarak on atlı bulunuyordu. Ordunun sancağını Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh taşımaktaydı. Resulullah aleyhisselam Medine'ye emir olarak Abdullah İbni Revaha'yı bırakmıştı. Ordu Bedir'e kadar geldi ve orada müşrikleri beklemeye başladılar. Karşı taraftan da Ebu Süfyan, müşriklerden iki bin kişilik bir orduyla harekete geçti, yanlarında elli kadar süvari vardı. Mekke'den birkaç kilometre uzaklıktaki Merruz Zahra'na kadar geldiler ve Mecenne'de, o taraflarda bir suyun adı, konakladılar. Ebu Süfyan, daha ileri gitmeye cesaret edemeyip geri dönmeye karar verdi. Orduda bulunanlara, ''Ey Kureyş ahalisi, sizin için ancak ağaçlarınızın meyve verdiği ve bol bol süt içtiğiniz bolluk yılları hayırlıdır. Bu yılsa kuraktır, bize hayır getirmez.'' ''Onun için ben geri dönüyorum, siz de dönün.'' dedi. Görülüyor ki korku ve Müslümanların heybeti, müşrik ordusunun genelini sarmıştı. Onun için Müslümanlarla karşılaşmaya cesaret edemeden geri döndüler. Müslümanlara gelince, Bedir'de sekiz gün kalarak düşmanın gelmesini beklediler. Beraberlerinde getirmiş oldukları ticaret mallarını satıp, bir dirheme karşı iki dirhem kar ettikten sonra Medine'ye döndüler.'' İpler artık Müslümanların elindeydi. Kalplere heybetleri yerleşmiş ve duruma hakim olmuşlardı. Metul Cendel gazvesi Resulullah Aleyhisselam Bedir'den döndükten sonra bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam oluşmuştu. Devletin temelleri iyice sağlamlaşmıştı. Genel olarak bölgede duruma Müslümanların hakim olması, bütün dost ve düşmanların bunu resmen kabul etmesi için Müslümanlar artık Arap topraklarının en uzak sınırlarına kadar yönelmeye hazırdılar. 2. Bedir'den sonra Resulullah Aleyhisselam Medine'de 6 ay kaldı. Sonra Şam yakınlarında Dumetül Cendel havalisindeki kabilelerin yol kesicilik yapıp oradan geçenleri yağmaladıkları ve büyük bir ordu toplayıp Medine'ye hücum etmek istedikleri haberleri gelmeye başladı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye emir olarak Siba İbni Arfeta el-Gıfari'yi bırakarak hicretin 5. yılında Rabi'l-Evvel ayının son 5 gününde Müslümanlardan bin kişilik bir kuvvetle harekete geçti. Azre oğullarından mezkür denilen bir adamı yolda rehberlik yapmak üzere yanına aldı. Düşmanları faka bastırmak için geceleri yürüyor, gündüzleri ise pusuya yatıp konaklıyorlardı. Dûmetül Cendel'e yaklaştıklarında Düşmanların savuşup gitmiş olduğunu gördüler. Sürürlerine ve çobanlarına hücum ettiler. Kaçanlar kurtulmuş, kaçamayanlarsa öldürülmüştü. Ahzab gazvesi Hendek savaşı Dipnot Ahzab, hizbin çoğuludur. Hizb, herhangi bir insan topluluğuna veya bir kişinin emrine itaat eden gruplara denir. Bu gazvede Yahudiler, müşrikler ve bütün Arap kabileleri Müslümanların aleyhine harekete geçtikleri için bu harbe Ahzab adı verilmiştir. Kureyş, Kinane ve Tuhame ahalisinden olan müttefikleri Ebu Süfyan'ın komutasında 4000 kişilik bir kuvvetle güneyden harekete geçtiler. Mecru Zahran'da Süleyman oğulları da kendilerine katıldı. Doğudan da Gatafan kabileleri harekete geçti. Bütün bu hizbler, gruplar kararlaştırmış oldukları bir vakitte Medine'ye doğru yöneldiler. Birkaç gün sonra Medine etrafında tam 10 bin savaşçıdan oluşan büyük bir ordu toplanmıştı. Belki de bu ordunun sayısı kadın, çocuk, genç, ihtiyar bütün Medine halkından daha fazlaydı. Eğer bu hizbler ve bu askerler Medine surlarına ansızın ulaşmış olsalardı, Medine'deki İslam varlığına olan tehlikeleri ölçülemeyecek derecede büyük olabilir, belki de Müslümanları topyekun ortadan kaldırabilirlerdi. Müşriklerin oluşturduğu bu büyük ordu, Medine önlerine varınca Resulullah Aleyhisselam, alelacele Yüksek Şura Meclisi'ni toplayarak Medine'yi savunma konusunu ele aldı. Komutanla Şura heyeti arasında geçen münakaşalardan sonra, Yüce Sahabi Selman-ı Farisi radıyallahu anh'in takdim ettiği karar üzerine ittifaka varıldı. Selman radıyallahu an Resulullah aleyhisselama ''Ya Resulallah, biz Fars topraklarında kuşatmaya maruz kaldığımız zaman hendekler kazmak suretiyle savunma yapardık.'' demişti. Bu plan Arapların daha önce hiç görmedikleri bir uygulamaydı. Resulullah aleyhisselam derhal bu planı uygulamaya koydu. Her 10 kişiye 40 zira boyunda bir hendek kazmaları üzerine görev verdi. Müşrikler kızgın bir şekilde hendeğin etrafında dönüyor ve hendeyi aşmak için zayıf bir nokta bulmaya çalışıyorlardı. Müslümanlar da nüşriklerin hareketlerini çok dikkatli bir şekilde izliyorlar, hendeye yaklaşmaya cüret edememeleri, hendeyi aşamamaları veya hendeye toprak doldurup geçebilecekleri bir köprü oluşturmamaları için onları ok yağmuruna tutuyorlardı. Kuşatmanın bazı günlerinde müşrikler hendeyi aşmak ve topraktan bir köprü oluşturmak için çok büyük bir gayret gösterdiler. Fakat Müslümanlar şanlı bir mücadele örneği verip müşrikleri ok yağmuruna tutarak onların bu girişimlerini boşa çıkardılar. Bu şiddetli mücadelenin gerektirdiği uğraştan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın ve Müslümanların bazı namazları kazaya kalmıştı. Resulullah Aleyhisselam, bu namazların geçmesinden dolayı büyük üzüntü duymuş ve müşriklere beddua etmiştir. Buhari'nin rivayetinde Resulullah Aleyhisselam'ın Hendek günü şöyle beddua ettiği belirtilmektedir. Allah düşmanların hayatta evlerine, ölünce de mezarlarına ateş doldursun. Bize ikindi namazını unutturdular. En sonunda güneş de battı. İmam Ahmet'in ve Şafii'nin müsnedinde, müşriklerin Müslümanları öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından alıkoyduğu ve bunların hepsinin birden kaza edildiği söylenmektedir. Bu konu hakkında Nevevi, ''Bu rivayetlerin hepsini bir araya getirdiğimizde, hendek vakasının birkaç gün sürdüğünü ve namazların hepsinin aynı günde değil de, bazılarının bazı günlerde, diğerlerinin de diğer günlerde kaçırıldığını görürüz.'' demiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi müşriklerin hendeğe geçme çabaları ve Müslümanların savunmaları günlerce devam etmiştir. İki ordunun arasında büyük bir hendek olduğu için doğrudan doğruya kanlı bir savaş meydana gelmemiş, savaş sadece karşılıklı atışlarla sınırlı kalmıştır. Müslümanlar cephede bu zorluklara karşı mücadele ederken hile ve entrika ejderhası yuvasında oynaşarak Müslümanların vücutlarına zehrini akıtmak istiyordu. Nadir oğullarının büyük canisi Huyey hemen Kureyza oğullarının diyarına doğru yola koyularak Kureyza oğullarının efendisi ve sözleşmelerini yapan kişi olan Kab İbni Esed'in yanına gelmişti. Huyey her türlü yolu deneyerek Kabın aklını çelmişti. Böylece Kâb İbni Esed de Müslümanlarla aralarında olan ahdi bozmuş ve Müslümanlara karşı müşriklerle beraber harbe girmişti. Bu durum Müslümanları çok güç bir duruma sokmuştu. Çünkü kendilerini Kureyza oğullarının arkadan vuracakları bir darbeye karşı koruyacak hiçbir engel yoktu. Aksine önlerinde hiçbir zaman boş bırakmaya gelmeyecek büyük bir ordu vardı. Kadınları ve çocukları da hiçbir koruma ve sığınakları olmaksızın bu kalleşlerin çok yakınında bulunuyorlardı. Allah-u Teala'nın gözler dönmüştü. Yürekler ağızlara gelmişti ve Allah hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz, ile belirttiği bir hale gelinmişti. İşte orada inananlar denenmiş ve çok şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardı. Bazı münafıklar yine ortalığı karıştırmaya başlamış ve Muhammed bize Kisra ve Kaiser'in hazinelerini alacağımızı vaat ediyor. Halbuki bugün içimizden hiç kimse, abdest bozmaya giderken bile kendinden emin olamıyor şeklinde konuşmaya başlamışlardı. Resulullah Aleyhisselam'a gelince, Kureyza oğullarının da kalleştiğinden sonra, örtüsüne bürünerek uzun bir süre uzanmıştı. Bu arada Müslümanların üzerindeki bela daha da artmıştı. Sonra ümit dolu bir vaziyette kalkarak, ''Allah büyüktür. Ey Müslümanlar, size...'' Allah'ın fetih ve nusretini müjdeliyorum, dedi. Sonra içinde bulundukları durumu değerlendirerek plan yapmaya başladı. Dipnot Resulullah Aleyhisselam'ın katında mesele, ümit veya ümitsizlik meselesi değildir. Mesele sadece Allah'a karşı olan sonsuz güvenidir. Söz konusu durum, savaşa kesin netice getirecek bir plan veya Allah'tan gelecek bir vahiy içindir. Büyük Allâmemiz Mübarek Fûriye'nin bu durumun değerlendirmesini bu şekilde görmesini temenni ederdik. En doğru olan iki rivayete göre Hendek gazvesi Hicri 5. yılın Şevval ayında meydana gelmişti. Müşrikler, Resulullah Aleyhisselam'ı ve Müslümanları bir ay veya bir aya yakın bir süre kuşatma altında tutmuşlardı. Ahzab savaşı bir zarar-ziyan savaşı olmaktan ziyade bir sinir savaşıdır. Bu savaşta şiddetli bir çarpışma geçmemiştir. Ancak bu savaş, İslam tarihinde müşriklerin başarısızlığıyla sonuçlanan ve kesin sonuç veren savaşların en önemlisidir. Bu savaş, Arap kuvvetlerinden hiçbirinin Medine'de gelişmekte olan bu küçük kuvveti ortadan kaldırabilecek gücü olmadığını göstermiştir. Çünkü Araplar hiçbir zaman Ahzab Savaşı'nda toplamış oldukları kuvvet kadar bir kuvvet toplamaya kadir değillerdi. Bundan dolayıdır ki Resulullah Aleyhisselam Allah Teala Medine'den hizipleri defettiği zaman artık bundan böyle biz Kureyş'e savaş açacağız. Onlar bize karşı savaş açamayacaklar. Biz onların üzerine sefer edeceğiz demiştir. Dipnot: Bu güzel özeti büyük alim Mübarek Furi'nin 325-351. sayfalarından aldık. Bu bölüm bu mevzu hakkında yazılan en ayrıntılı ve en güvenilir yazıdır. Cenab-ı Allah bizim ve tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını nasip etsin.